وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ فَمَّا بَعْنِ Babun nasiha, nasihatleşme babı. Az önceki konuyla hemen hemen bağlantılıdır bab, bahis. Allah Teala buyuruyor ki, اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Müminler kardeştir. Yani iman kardeşliği arkadaşlar, yani din kardeşliği, kan kardeşliğinden, kan bağından daha nedir arkadaşlar? Güçlüdür öyle değil mi? allah Teala Peygamber Nuh aleyhisselamı nasıl hitap ediyor? Ona ne diyor? Nuh aleyhisselam İnnebni min ehli Nuh ne diyor? İnnebni min ehli Oğlum benim, benim ailemden, yani benim çocuğum bu benim akrabam, ey Allah'ım bu da kurtulsun manasında allah Teala ne diyor cevabı olarak? ve inna vaadaka inna vaadaka'l hakq muhalle selam talebinin devamını diyor ki senin vadin de hak buna iman ediyoruz Allahu Teala da buna cevap olarak diyor ki innahu leysa min ehlik ay ne o senin ailenden değil çünkü sen müminsin o mümin değil kafir Allah Teala isyan etmiş iman etmemiş bir kimse innu amelun gayru salih o yani senin çocuğun salih olmayan bir nedir ameldir Talih olmayandır, evlattır. Bu sebeple de arkadaşlar iman bağı iman bağı öyle güçlü bir bağdır ki öyle güçlü bir bağdır ki bu din, Mekke'den Medine'ye, bu dinin mensupları Mekke'den Medine'ye hicret edilmekle emrolundukları zaman onlara allah Teala akrabalıkları, kan bağları olmamasına rağmen birbirlerinde neyi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 Müslümanın, Müslümanın <gülüyor> üzerinde hakları var. Çünkü bizim birbirimizle olan bağımız, birbirimizle olan irtibatımız çok güçlü bir irtibat. Bu irtibatı bize veren bu bu bağ ile bizi bağlayan kim arkadaşlar? Allahu Teala, Allahu Teala. Allah Teala. Ve birbirimize hayırı tavsiye edeceğiz, sürekli nasihatlerde bulunacağız. Çünkü din nasihat arkadaşlar. Din Nasihattir. Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi. Din nasihattır, öğütleşmedir. Bir hadisimizde Ebu Rukayya Temim İdn-i Eus Eddari radıyallahu anh meşhur hadis. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, diyor ki Ed-dinu nasiha Ebu Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, din nasihattır." Tabi sahabeler soruyorlar. <gülüyor> sahabeler diyor ki, Kullan limen ya Resulallah, kim için? Yani kim için nasihat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Lillah yani Allah içindir. Önce Allah için nasihat edeceksin. İlim ehli bunu şerh ederken çok tafsirli, mufassal, ayrıntılı şerh etmişler. Yani insan nasıl Allah için nasihatta bulunur? Diyorlar ki önce Allah Teala onun sana emrettiği gibi, istediği gibi iman edeceksin. İtikadın onun senden istediği şekil üzere olacak.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 Sokağa çıkacak, dışarı çıkacak kapısından, evinden çıkacak. Ne diyor? <gülüyor> la havle ve la kuvvete illa billah. Ne diyor? Evet, kim <gülüyor> La havle ve la kuvvete illa billah. Ve <gülüyor> la billa ne abudu. Bismillah, ala Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. Diyor, öyle değil mi? Ondan sonra camiye giriyor. Camiden çıkıyor, zikirler söylüyor. Arabaya biniyor aynı şekilde. Zikirler söylüyor. Birisi ona, seni seviyorum dediğinde, aleyhissalatü vesselam ona Ne yapıyor? Seni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin diyor. Evlenen kimseye yine Allah'ı ararak Bârekâllâhu fîk ve bârekâllâhu lek ve cevâbeylek ve fi hayr. Bakın hayatının her şeyi Allahu Teala'nın zikri. Hem kalbiyle hem diliyle. allah Teala için nasihat başka nasıl olur arkadaşlar? Allah'ın dinine, Allah'ın göndermiş olduğu dine ne yapacaksın? Gayur olacaksın. Yani allah Teala'nın haramlarının işlendiğini gördüğün zaman bir rahatsızlık hissedeceksin. Çünkü o haramlar allah Teala'nın sevmediği şeyler. allah Teala'nın buz ettiği şeyler. Ve Nebi Vesselam rivayetlerde geldiği üzere ne yapmazdı? Hiçbir şeyden intikam almazdı kendi nesliği için. Ancak Allah'ın dini Allah'ın dini intihak olduğunu çiğnendiğinde orada ne yapar Vesselam? gayur olurdu. Gayur olurdu. Bazıları var, yani görüyorsunuz, adam konuşuyor, bu çağda hele hele çok var bu tip insanlardan. Allah'ın dinini yaşamanın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu bu İslam dinini yaşamanın kelepçe altına girmek olduğunu, hapis, zindanda bir hayat yaşamak olduğunu, insanın esaret altına girmek olduğunu söylüyor. İşte yani diyorlar ki işte, dindar olduğun zaman, Allah'ın din yaşadığın zaman hayatındaki onlara göre olan lezzetler hayatından çıkmalı. Değil mi? İşte birçok güzel şeyleri bırakmalısın. İbnül Kayyın Rahimullah çok güzel bir şey söylüyor onun Diyor ki: "Herbu min al-rıqil l ve vabulu bi-rıqil nafs ve Onlar kendileri için yaratılmış oldukları Allah'a."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 ne kötü bir durum ki Müslümanlar allah Teala'nın kelamının indirilmesinin üzerinden 1400 yıl geçmesine rağmen okuduklarını çoğu Müslüman topluluklar ne yapıyorlar? Anlamıyorlar. allah Teala ne buyuruyor bundan? Ne anlatıyor? Bırakın onu. Geçen Suudi Arabistan'a gittiğimde en son bir tanıdıkları onunla konuşuyorum. Diyor ki bana Suudi Arabistan yaşlı bir anca olanın vatandaşı yani Kur'an-ı Kerim'in okuyup da onun tefsirini manası, <gülüyor> genel manada yani hangi hükümler içerdiğini bırakın diyor ki soruyorum sana amca ya diyor bu sizin diyor Türkler diyor görüyorum burada konuşuyorum bazen Kur'an okuyor ama diyor cebel cebel cebelni, cebelin ve baharın ne olduğunu bilmiyorlar diyor yeni anlamış yani zannediyor ki o zaman kadar okudukları zaman şimdi okuduğu zaman ne yapıyor Arap olduğu için cebel ne demek cebel Dağ. bahar ne demek deniz Allah Teala bunlarla ilgili konuştuğu zaman Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde. O Arap ne yapıyor? Onu okuyduğu zaman anlıyor. Diyor ki ya ben diyor bu sizin diyor hacıları gördüm diyor. Anlamıyorlar diyor. cebeli i Bahır'dan ayıramıyorlar diyor. Cebel-i Bahır'da aynı. Bahır'da aynı. Yani dağ da aynı. Deniz de aynı. İşte bir insan arkadaşlar allah Teala'nın kelamına önem vermedi. Önce onu okumayı öğrenerek. iyi manada, ciddi manada. Kemkümetmeden. Sonra onu ezberleyerek. Sonra onu anlama yolunda çalışarak gayret sarf ederek. E herkes şöyle bir dönsün baksın kendine harcamış olduğu vakite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 onun haber verdiklerini doğrulayarak. <gülüyor> onun haber verdiği şeyi doğrulayarak. Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> diyor ki, azabil kabir azabından Allah'a suyunun bu hadisi birçok sahabe rivayet etmiş. Birçok ilim ehli kitabını da nakletmiş. Diyor ki bazıları, kabir azabından hiçbir şey yoktur. Aleyhisselatü Vesselam ne yapmadılar? Tasdiklemediler. Yani. Velev ki deseler biz bu sözünün Aleyhisselatü Vesselam'ın tarafından söylendiğini kabul etmiyoruz. gibi böyle ayrı ayrı bahaneler uydursalar da, bunlar hevalarına uyarak, akıllarına uyarak, heveslerine uyarak ne yaptılar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı tasdik doğrulamadılar. İmtisabü mâ emar, Nebi aleyhissalatü vesselam'ın ne yapacağız? Emrettiklerini yerine getireceğiz. Ve istinabü mâ nehâhin yasakladığı, nehiyettiği uzak durun dediği şeylerden de içtinab edeceğiz, kaçınacağız resul İman bu arkadaşlar. Ama bu şekilde açıklamazsın resul imanı İman'ı. Tasdikuhu fîm-i akbar. <gülüyor> şeylere tas tasdik etmek, doğrulamak. Emrettiği şeyleri yerine getirmek, esak esakladıklarından kaçınmak. Yani bunları somutlaştırmazsan birçok insanın anladığı gibi resul İman'ı ne olarak zannedersin? Mevlüt kandilinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anmak. O akşam camiye gitmek olarak algılarsın. Hayata baktığın zaman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 ne kadar dürüst olursan ol, dolandırıcılarla, tefecilerle, sahtekarlarla, kalpazanlarla oturup kalkıyorsan, veyahut da etrafındaki insanların bu olduğu sana söyleniyorsa, ne olur? Bu sana bir dil uzatma olur, seni cerh etme olur. Senin de onlar gibi bir insan, onların yaptıklarını yapmasan da onlara yakın bir insan olduğun anlaşılır. Bugün Rafızilerin, Şiilerin ve onların yazlıklarından etkilenen, tesir altına giren insanların yaptığı gibi yapmazsın eğer Nebi Aleyhissalatu vesselam için nasipte bulunan bir insansan. Adamlar çok rahat bir şekilde Ebu Hurayra radıyallahu anh'ya, Muaviye radıyallahu anh'ya, Ebu Sufyan radıyallahu anh'ya, Abdurrahman ibn Affan radıyallahu anh'ya, Osman radıyallahu anh'ya ne yapmakta, direz atmaktalar. Bunlar yani Şiilerden, Rafizilerden etkilenenler. Şiilerin, rafidelerin kendisi direkt açık bir şekilde. Ebru Kira, Ömer radiyallahu anhuma. Onların ne yapmaktalar? Dil. Uzatmaktalar. Onlara dil uzatmak, onlar hakkında ileri geri konuşmak aslında dine ne yapmaktır? Dil uzatmaktır. Sonra Nebi aleyhisselatü vesselam diyor ki وَلِيَ اِمَّةِ muslimin <الْمُسْلِم۪ين> Nasihat aynı şekilde kimleredir? Müslüman imamlara. şimdi bu imamlar arkadaşlar? İmamlar diyor ki ilim ehli, imamlık ikiye ayrılır. İmâmetun fiddin ve imâmetun fissultâ. Dinde imam, yönetimde imam. Yani alimler de imamdır, önderdir. <gülüyor> yöneticiler de, Müslüman yöneticiler de nedir? Ne i̇mandır. Bunlara da ne yapılması lazım? Nasihatte bulunulması lazım. Bunlara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 nasiyetinde bulunsun, nasiyetini kabul ederse ne güzel. Kabul etmezse o kimse diyor, üzerine düşeni ne yapmıştır? Ne? Yapmıştır. Üzerine düşeni yerine getirmiştir. İlim diyor. Yani kim sultana direkt nasihat edebiliyorsa yahut mektup yoluyla nasihat edebiliyorsa yahut onu göre kimseyi aracılığıyla nasihat edebiliyorsa bu yolları deneyerek ne yapsın? ona nasip etsin. Ama kürsüye çıkarak, indere çıkarak, insanların huzurunda, önünde, insanları gara getirmek için yöneticilerin üzerinden konuşarak ne yapmasın? Yöneticilere sözünü ulaştırmaya çalışmasın. Onlara nasip etmeye çalışmasın. Bu konu akide kitaplarında bu şekilde zikredilmekte. Ehl-i sünnet ve cemaatin özelliklerinden birisi olarak da sayılmakta. Cendir'e geçelim arkadaşlar. Diyor ki Cadir bin Abdullah radıyallahu anhu قال. Cadir bin Abdullah radıyallahu anhu bu sahabeden Cadir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu diyor ki bayeatu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala ikam'is salah. Aleysa beyat ettim. Hangi konuda ala ikam'is salah. Namazı ikame etme konusunda yani namaz kılma ayrı bir şey, namazı ikame etme ayrı bir şey. Namazı ikame etme tarifinin, tanımının veyahut da ifa, e, lafzının içine birçok şey girer arkadaşlar. Kişinin namazda huşu içinde bulunması da girer, namazda hazırlığı da girer, <gülüyor> cemaate gidip cemaatle kılması da girer. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Namazı ikame etmedir. Bu itaiz zeka Zekat verme konusunda aleyhissalatu vesselama beyat ettim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 Kardeşi için sevmedikçe ne yapmış, ne yapmış olmazsınız? Gerçek manada, kamil manada iman etmiş olmazsınız. Yani bu dinimize bakın bunu tavsiye ediyor, bunu öğütlüyor. Bizler eşimize, yani mümin kardeşlerimize, mümin dostlarımıza ne, yapmak, ne yapmalıyız? Nasihatte bulunmalıyız. فَرَكَّ فَاِنَّ ذِكْرَةً فَاُلْمُؤْمِن۪ينَ Öğüt ver. Zira öğüt müminlere fayda verir diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlerle öğütleşelim. Birbirimize nasıl yaklaşalım? Bu haftalık bununla yetinelim. Kaldığımız yerden inşallah önümüzdeki haftalarda devam ederiz. Subhaneke Allahu ve hamdik. Eşhedü en la ilaha Estağfurullah tub